Namazın hakikati büyük İslam alimi Abdullah Dehlevi rahmetullahi aleyh Mekatib-i Şerif'e kitabının 85. mektubunda buyuruyor ki namazı cemaat ile kılmak ve tumaninet ile kılmak rükûdan sonra kavme yapmak ve iki secde arasında celse yapmak bizlere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 Tesbih söylemek yani Subhanallah demek, Resulullah'a salavat söylemek ve günahlara istiğfar etmek ve ihtiyaçları yalnız Allahü Teala'dan isteyerek ona dua etmek namaz içinde toplanmıştır. Ağaçlar, otlar namazda durur gibi dik duruyorlar. Hayvanlar rükû halinde, cansızlar da namazda kadede oturur gibi